Ile başlayan ilahi kitabın öncülüğünde bu kitabın hayat bulmuş hali olan Resulullah'ın rehberliğinde gelişen köklü bir medeniyet İslam medeniyeti. İmanlarının bir gereği olarak ilim yoluna düşen bu medeniyetin müntesipleri bu uğurda nice uzak mesafeler kat etmiş, peygamberlerin mirası olan ilmi satır satır kaydetmişlerdir. İslam dünyasında ilminin kaydını tutan kitaplar el üstünde tutulmuş, özenle muhafaza edilerek, ...bilgi ve kültürün aktarımını sağlayan köprülerin yapı taşlarını oluşturmuştur. Kitaba gösterilen saygı, sevgi ve muhabbet sanatçı ruhları harekete geçirmiş... ...yazımından cildine dek her aşamada sanatla buluşan kitaplar... ...nesiller boyu sadece ilim değil, estetik zevk ve değer taşıyan nadide eserlere dönüşmüştür. İslam medeniyetinde kitabı konuşacağız bu akşam. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hilal Kazan. Düşüncenin özü başlıyor. Hilal Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Size uzak yollardan misafir ediyoruz bugün zahmet verdik. Estağfurullah biz şeref bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetinize sağ olun. Hocam bugün sizinle İslam medeniyetinde kitabı konuşacağız. İslam medeniyeti dediğimizde zaten İslam medeniyetini bir kitap medeniyeti olarak tanımlıyoruz genel anlamda. Medeniyetin merkezinde çünkü bir kitap var ilahi bir kitap Kur'an-ı Kerim. Gerek Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim ayetleri gerekse Peygamber Efendimizin hadisleri doğrultusunda da ilmi hayatta çok büyük bir canlılık var. Çünkü ilmi ilim talebine ilim öğrenmeye çok büyük teşviklerin olduğunu görüyoruz ve bu teşvikler neticesinde ilmi hayatta çok büyük bir canlılık var. Ama Kur'an-ı Kerim'in indiği ilk döneme bakacak olursak aslında sözlü kültürün hakim olduğu bir dönem. Tabii bu dönemde yazılı olarak hiçbir şeyin olmadığını söylemiyoruz. Peygamber Efendimiz'in şahıslara, kabilelere ya da hükümdarlara yazdığı mektuplar ya da görevlilere gönderdiği talimatlar gibi bazı yazılı kayıtlar elimizde var. Ama kitap diyebileceğimiz anlamda bir kitaptan bahsedemiyoruz. Hocam İslam'da kitabın serüveni nasıl başladı? Evet, e, İslam'da aslında kitabın serveni tamamen ikra, Bismillahirrahmanirrahim, ayet-i kerimesinin nazil oluşuyla e, başladı. Sizin de izah ettiğiniz gibi, yani hem İslam'dan önce, hem Milattan önce, yazının tarihi, kitabın tarihi çok eski tabii ki ama e, İslam dünyasına geldiğimizde, <Gülüyor> İslam dünyasından kastımız tabi o dönemdeki Arap Yarımadası, Hicaz bölgesi. Dolayısıyla söylediğiniz gibi orada daha ziyade sözlü kültür hakim, insanlar hafızalarıyla övünüyorlar ve bir edebiyat söz konusu, müthiş bir Arap edebiyatı var. O dönemdeki kitaplar şairlerin hafızalarında yazılmış olan kitaplar. Çünkü onlar düşünerek söylemiyorlar, yani bir seferde şiiri söylüyorlar. Bu neden nedir ki? Şiir okumak veya şiir yazmak tabiri çok geç modern zamanlardadır. Yani Osmanlı'da dahi yani son zamana kadar şiir söylemek denir, bu şekilde ifade edilir. Bu vesileyle tabii ilk ayet-i kerime nazil olduğunda ve bunun devamı geldiğinde bunların kayıt altına alınması, muhafaza edilmesi, toplanması, biriktirilmesi gerekiyor ama nereye yazılacak? Nereye kaydedilecek? Bunun için de o dönemde sert ve dayanıklı cinsten malzemelerin her birisi taşlar. işte develerin affedersiniz kürek kemikleri, hayvan derileri, ahşap ağaçlar, hurma dallarının işte yaprakları vesaireleri her ne bulunuyorsa taşlar tabii onlar da var. Her yere bunlar toplanıyor yani bu malzemeler toplanıyor. Hatta şöyle bir hadis-i şerif var. Hazreti Peygamber'in sözlerimi kaydediniz şeklinde bir hadis-i şerif de var. Sizler daha iyi bilirsiniz. Bunları da son zamanlarda biraz hat üzerine yazılmış kitaplarla haşır neşir olduğum için her birisinde aynı şeyin, hadis-i şerifin farklı şekillerde versiyonlarını gördüm. Yani farklı söylenişlerini, yazılışlarını gördüm. Dolayısıyla böyle başlayan bir e, medeniyet. E, Hazreti Peygamber yani vefat ettikten sonra Hulefai Raş devrinde bunlar da tabii parşümenlere e, bir bütün olarak işte Hazreti Peygamber'in e, öğrettiği şekilde ayetler hangi sure nerede yer alacaksa tanzim edilerek ilk kez hani kitap haline getirilen iki kapak arasına e, konan e, kitap. Mukaddes kitabımız Kur'an'ı Kerim. Yani bunu öncelikli olarak belirtmek lazım ve bunun nüssalarının çoğaltılması e, söz konusu. Neden e, söz konusu? Neden nüssalar çoğaltılma ihtiyacı duyuyor? Çünkü e, İslam hızla. Yayılıyor. Fetihler vasıtasıyla geniş bir coğrafyada kısa sürede kendine yer buluyor. Ve buralarda da e, Araplar e, yani Arap e, ırkından insanlar yaşamadığı için farklı ırklardan insanlar olduğundan dolayı da onların önlerinde bir yazılı e, kitabın olması gerekir. E, daha sonraki dönemlere e, geldiğimizde de işte bu Hazreti Peygamber'in e, hadisleri, veya diğer artık ilimler ortaya çıkmaya başladığında yani Kur'an-ı Kerim'in tefsir edilmesi diyelim, fıkıh kurallarının ortaya konması diyelim alimler, bilge kişiler tarafından bunlar ortaya konmaya başladığında tabii bunlar böyle bir ders halkaları dediğimiz öyle ortamlarda söylüyorlardı, fikirlerini, bilgilerini insanlara yayıyorlardı ama onların mutlaka diplerinde, önlerinde talebeleri bunları not eden katipleri vardı. Daha sonra bu katiplerle hoca mukabele ederek oradaki yanlışlar tahsis edilerek kitaplar böyle oluşturuluyordu. Hatta e, bu kitapların böyle yazılmaya başlaması bazı ulema tarafından da e, kerih görülüyor ve buna karşı çıkılıyor, muhalefet ediliyor. Sebep ne? Yani bu insanlar ilme mi? karşılar. Neye karşılar? Yani bu medeniyette Çünkü burada bir ilim var. Hani bir mala yani veya dünyevi bir kitap yazılmıyor burada da. Ee, sebepleri de onların argümanları da şu. Efendim eğer kitaplar e, bilgi e, kağıda aktarıldığı zaman bizim biz zekamızı ve zihnimizde muhafaza ettiğimiz e, kitapları kaybedecek edeceğiz endişesi var. Yani, evet yani hafızası zayıflayacak. E, düşünebiliyor musunuz yani e, orada aslında her bir insan o dönemdeki alim olan her bir insan veya cahiliye dönemindeki işte Araplardan şair söyleyenlerin hafızlarında 50.000 bin beytler, 60 bin belki de çok daha fazla veya işte sayısını bizim hesap edemeyeceğimiz kadar Kitabı hafızalarında muhafaza e, ediyorlar. Dolayısıyla bir kültürün değişmesi zaten. Hocam e, tepki göstermeleri çok normal. Bir de bu durumda e, <gülüyor> yazı çok gelişmiş olmamasının da çok büyük etkisi var. Çünkü yabancı toplumların, Arap olmayan toplumların Arapça yazısını çok iyi bilmemeleri ve yaptığı hatalardan dolayı bazı alimlerin kitaplar başkasının ehl olmayanların eline geçer endişesiyle vefatından sonra yaktırdığı ya da yok edilmesini istediği, vasiyet ettiğini de biz çokça şahit oluyoruz. Evet tabi bunlar da var ama bilginin yanlış yayılması bağlamında hoca mukabele ediyor ve ona o kitabı talebesine okutması iznini veriyor. Yani aslında icazet de İcaset. buradan yani onun da kaynağı bu şekilde oluyor. Yani gelenek bu şekilde başlıyor ve halkalar farklı farklı yerlerde oluyor. Ama bunların içerisinde çok meşhur mesela e, hocalar var. Bir de insanlar o zaman bilgiye aç. Yani Müslüman olan insan e, birdenbire çok cahil herhalde olma, olsa gerek, kendileri olmalarından kaynaklanıyor olsa gerek. E, sürekli bu hocaların peşinde Mesela işte şöyle anlatılıyor, iki tane orada alim anlatılıyor okuduğum Pedersen'in kitabında. İşte bir tanesi çok meşhur bir hoca, çok da zengin, böyle çok da lüks şey. Fakat onun evine çok fazla giden olmuyor, seçici bir hoca vesaire olduğu kabul ediliyor. Bir diğer hoca ise yani kapısının önünde herkese, Anlatıyor şey, dersi. Onun da kapısının önünde insanlar e, kalabalık toplanarak e, onun ders halkısını dinliyorlar. Mesela veya işte Endülüs'ten kalkıyor birisi çıkıyor bir hocanın ismini duymuş. Önce e, Kahire'ye geliyor. Kahire'den e, bir müddet orada ilmi aldıktan sonra ilim yolculuğuna Bağdat'ta devam ediyor. E, oradan İsfahan Bel, Buhara vesaireye e, gidiyor. Sonra tekrar Kahire'ye dönüyor. Ee, yani e, şimdiki hani, e, zamanımızda baktığımız zaman bu bize normal gibi gelebilir. Neden? Çünkü biz de çok kısa zamanda işte uçağa bindiğimiz zaman, e, tabii uçağa bindiğimiz zaman önce Kahire'ye gideriz İstanbul'dan. Aşağı yukarı iki saat kadar sürüyor. Hani oradan bir uçak bulduğumuzda Bağdat'a geçebiliriz mesela. Oradan şey, yani kısa bir süre içerisinde biz bunu tamamladığımızı düşünüyoruz günümüzde. Ama o dönemin şartlarıyla bunlar ne hani jetleriyle, ne jipleriyle, ne helikopterleriyle bu yolculuk serüve inne geçirmiyorlar. Ya fersiniz erkek. Yani. Yani, ama hani varlıklı olduklarını gene düşünelim ama bunların en fazla en lüks şeyleri affedersiniz at üzerinde daha hızlı, daha çabuk mesafe kat etmek. Yani ya da diğer işte e, yani bir binek hayvanını kullanacak. Mutlaka bu yolculuk için kanatları yok, uçsun. Hani evet. söz temsili. Dolayısıyla uzun e, mesafeler kat ederek ilmin peşinde koşmaları ve bunu e, e, yarı ömürlerini bu işle geçirmeleri o dönemdeki kişilerin bence e, çok önemli. Aynı şekilde bilgi toplamak da öyle. Yani bir ilim sahibinin e, bilgi toplaması, bu bilgileri e, elde etmesi de aynı şekilde. E, siz de pekala bilirsiniz İmam Buhari'nin hani serüvenini İm İmam Buhari, hani Rabi peşinde koşarak o hadis kitabını topluyor ama bugünkü gençlerimiz bunu o kadar basite indiriyorlar ki ee, biz de aynı şekilde çünkü biz modern çağların insanlarıyız. Ee, her birimiz e, doğduğunda uçaklar vesaireler bir sürü ulaşım araçlarımız vardı. Ama Buhara'dan kalkıyor. Ee, i̇şte az önce söylediğim gibi e, o zamanın şartlarıyla aylarla yol kat ediyor. İşte Ravi'yi dinliyor. Diyelim ki e, Bağdat'a geldi. İkinci Ravi Kahire'de Bağdat'tan kalkıyor. Kahire'ye gidiyor ve bunları da tasdikleyerek işte rüyalarıyla vesairele. Yani bilgi ve kitapın o dönemki e, toplanması ve yayılması o imkanlar e, muvacihesinde göz önüne aldığımızda o zaman tünelinde eğer biraz yolculuk yaparsak gerçekten de e, hiç de kolay olmadığını görürüz. Bir de bu arada kağıt temini meselesi var. Yani malzeme de o zaman bu kadar e, bol değil. Neden? İşte e, Abbasi döneminde e, biraz daha e, kağıt İslam İmali dünyasında... E, yayılmaya başlıyor, daha bollaşıyor. E, Osmanlıda bile e, kağıt çok kıymetli. O zamandan e, işte murekep yalama dediğimiz hani hadise, e, hem e, yanlışların e, Afedersiniz hani yapılan e, yalanarak yani e, düzeltilmesi, silinmesi hem de e, ders öğrenen bir öğrencinin birinci dersine çalışıp onu hocasına tasiyet ettirdikten sonra aynı kağıdı aynı usulle silerek temizleyerek yeni bir dersini aynı kağıdı kullanması yani bir diğer dersinde de bunların her birisi tabii ki hani bir e, bolluk göstergesi e, değil yani mutlaka. Evet, hocam söylediğiniz gibi bütün bu ilmi faaliyetler çok sıkıntılı, uğraşlı gayretlerin neticesinde oluyor. Burada tabii de söylediğimiz gibi ayet ve hadislerin ilme teşvikinin çok büyük önemi var. O dönem için de ilk başlarda baktığımızda ilimden kastedilen dini ilimler yani hadis ve Kur'an ilimleri daha çok ön plana çıkıyor. Daha sonra ama her, yani konuşurken bir sınıflamaya tabi tutuyoruz elbette ki dini ve gayri dini ya da akli ve nakli ilimler gibi sınıflamalar var ama e, İslam'da esas olan, insanlığa faydası olan her türlü ilme, ilmin peşine düşmek ve o bunu aktarmak. Aktarmak da e, sadece ilmin peşine düşmek değil, bunu aktarmak olduğu gibi kaydetmek de çok önemli. Peygamber Efendimiz e, ashabına e, bizden duyduğu ilmi başkasına olduğu gibi aktarıp, Aktaran kişinin Allah yüzünü ağartsın diyor. Çünkü aktardığı kişi belki aktarandan daha anlayışlı, daha kavrayışlı olabilir. Ve böylece bilginin yayılması, nesiller boyu aktarılması da bu vurgular sayesinde ivme kazanıyor. Ve e, bu doğrultuda da önce siz e, ifade ettiniz daha önceki dönemlerde de sözlü kültür vardı. Bu bahsettiğimiz meclislerde de yine sözlü kitaplar şeklinde zihinlerde var olan kitaplar var. Bir de imla meclisleri dediğimiz kayda geçen ortamlarda. Kitapların oluştuğunu, söylediğiniz gibi icazetler icazet almak üzere insanların uzak mesafeler kaydettiğini görüyoruz. Ve Abbasi döneminde e, kağıdın imaliyle bu tür e, olanakların daha fazla artması da e, kitap imalinin çok genişlemesine sebep oluyor. Ve 10. asırda e, bir şahsi kütüphanenin bile batıdaki bütün kitaplardan daha zengin koleksiyonlar içerebildiğini görmüş oluyoruz. Hocam bu dönem... Bu, pardon, sözünüzü balda kesmiş olayım. Öyle Kesinlikle. derler. Şimdi tabi bu kütüphane meselesi antik kadar iniyor. Yani, antik çağda esas itibariyle özel kişisel kütüphaneler var. Yani akademik kelimesi de gene şahsi bir kütüphaneden doğan bir kelime. Abbasilerin İslam'a getirdikleri ...en önemli hadise... Ee şeyim batı ilmini öğrenmek istemeleri falan. evet yani batı ilmini öğrenmek istemeleri ve onlara karşı yeni e, bilgiler geliştirmek hani e, onların bakış açılarına İslam'ın bakış açısını katmak e, vasıtasıyla yani o yolla hani İslam'ın ufuklarını açmak tabirini kullanmam belki yanlış olabilir hani beni masur görün ama bu e, İslam'a başka e, ilimlerin girerek esas itibariyle hani ne söylenmek istediği belki ona göre daha bir ispatlı, daha geniş e, tartışmalara sebep olarak ilmin ilerlemesi. Yani tazeye genişletmiş evet, evet, oluyor. Evet, evet, yani ee... bundan, e, evet. Yani bundan kaynaklanıyor. Mesela bu. hani her zaman için e, öğrencilere e, sorduğumuz zaman bu ilk tercüme <gülüyor> hani kitaplarda. Mesela orada Beydeba'nın Kelle ve Dinmesi var. Sanskritçeden e, tercüme ediliyor ilk ter Tercüme faaliyetlerinde hemen öğrenciler fabül türü diyorlar mesela şimdi bizim hani hmm. e, üniversite e, öğrencilerimiz. Halbuki e, La Fontaine bilmem kaçıncı asırda yaşamışken Beydeba e, kaç asır önce bu o, kitabı oluşturmuş mesela. Yani bunlar da e, bu, doğu kültürünün çok daha ileri e, belki de seviyede olduğunun işareti. Evet. Hocam benim dikkat çekmek istediğim hani o dönemde kitap üretiminin çok daha fazla artmış olması. Bu dönemlere baktığımız zaman hocam kitapların şekilsel özellikleri hakkında neler biliyoruz? Kitapların şekilsel özellikleri hakkında bir defa kitapların öncelikle mesela ilk etapta bazı kitapların sayfa sayfa. Yazıldı. Çünkü e, yaprak yaprak hani kağıtların ebatları vesaire malzemeler olduğuna göre e, yaprak yaprak e, yazıldı ve kutular içerisinde bir defa hani tamam, fiziksel hani şartlarına düşünecek olursak o şekilde yaprak yaparak olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri rulo şeklinde olan kitaplar var. Papyrüse e, yazılan e, şeyler, e, kitaplar var. Onlar da böyle Fatihah fermanı gibi rulo haline getirilerek ve rulo rulo şey zamanında da İskenderiye Kütüphanesi mesela oradaki kitaplar e, bu şekilde yazılmıştır. Bunlar da e, gene var. E, daha sonra e, kitaplar formlar halinde, formalar halinde e, yazılmaya başlandıktan sonra da bunların iki kapak Haline getirilmesi söz konusu yani ciltlenmesi. Ee, öncelikle ilk dönemlerde cilt dediğimiz kitap kapağı adını verdiğimiz bu ciltler hani ahşap e, üzerine e, cilt e, yani bir hayvan derisi e, kaplanarak e, o şekilde yapılıyordu. Daha sonraki asırlarda bu mukavvadan murakka halinde bir kartonların e, mukavva olarak kalın bir karton haline döndü. E bunların e, mesela işte e, Miklep diyoruz, Sertap diyoruz. Bu Miklep ve Sertap e, kitabın yıpranmasını şey yapar e, Önler. Aynen. Bir de onun ayrıca bir kılıfı olur. Yani bunlar e, kitapların da uzun süre muhafazasını yıpranmamasını e, şey yapar. E, sağlar. Yani bundan dolayı sağlar. Ama e, kitapların tabii kendi içerisinde malzemesi de daha farklıdır. Yani kağıt dediğimiz, e, evet e, belki de ilk dönemlerde yazılar e, normal kağıtların imal edilmiş kağıtların üzerine yazılmış olabilir ama... Zamanla bunların ilk el yapımı kağıtlar hemen kullanmaya müsait değildir. Benim de biraz tabii hani bu yazı sanatıyla biraz alakam olduğu için oradan biliyorum. Mühre denilen işte akikten veya sert bir cisimle bastırarak kağıtların üzerinde o böyle gezdirilir. Kuvvetli kuvvetli kağıdın düzleşmesi üzerine yazı yazılacak hale gelmesi sağlanır. Ondan sonra onun üzerine yazı yazılır. Bir de e, kitap olarak tabii ilerleyen zamanlarda e, kitapların e, yazılmasında da bu sefer e, yazıdaki yapılan yanlışlar, yazma esnasında yapılan yanlışlar nasıl düzeltilecek sorusunun cevabı aranmış. Bunun içinde o kağıtlar e, terbiye edilmiş. Nasıl terbiye edilmiş? İşte e, muhallebi yapılarak, nişasta ve suyla, Nişastanın suyla pişirilip onun böyle çürütülmesi neticesinde altta elde edilen e, suyun kağıdın üzerine sürülmesi ve tekrar o mühre dediğimiz şeyler onun düzleştirilerek daha kaygan hale getirilmes getirilmiş ve kaygalar elde edilmiş. ve buna Ahar adı veriliyor. Onun üzerine yazılar yazılmaya başlanmış. E Aharın şeyde iki tane faydası var. Bir tanesi az önce söylediğimiz gibi yapılan yanlışları, az önce yine söylediğimiz gibi işte silerek yazdıklarımızı kendi tükürüklerimiz vasıtasıyla silip temizleyerek yeniden yazma imkanını tanımış çünkü orada iz kalmıyor. Yani kağıdın üzerinde yazının hiçbir izi kalmıyor. Bir diğer özelliği de bu kitaplar günümüzde bildiğiniz gibi çok eski zamanlardan beri halen daha biz bu kitapları okuyor ve bundan yeni yeni bilgiler öğreniyoruz bu yazma eserlerden. İşte bu da tabii e, kitaplara zararlı böceklerden koruması, kağıdı kuvvetlendirmesi, o böceklerin işte o mühre ahar dediğimiz, e, o maddeyi e, dişleyememeleri veya işte yiyememeleri dolayısıyla kağıda zarar vermemeleri ya da mümkün mertebe az zarar vermelerinden dolayı da bugün hani kağıtlarımızı e, daha e, kitaplarımız daha dayanıklı, daha güzel olarak evet. e, geliyorlar. Yalnız tabii gene <gülüyor> bu arada mürekkebin de bir e, problemi var. Mesela bazı e, mürekkeplerin e, kağıtlara baktığımız zaman, yazmalara baktığımız zaman bazı mürekkeplerin kahverengileştiğini veya bazı yerlerde mürekkebin kağıdı deldiğini, bunlar hep sonra restore ediliyor. Şimdi artık bu kitapların da kitap hastaneleri de var biliyorsunuz. Yazma kitap hastaneleri hastaneleri evet. de var, bunlar orada tedavi ediliyorlar, ayrıştırıyorlar, yeni orada malzemelerle e, yenileniyorlar. E bunların da e, sebebi ya mürekkebin iyim olmamasından kaynaklanıyor veya e, rıhzen dediğimiz ya da rıh dediğimiz e, gümüş tozları ve altın tozlarının e, yazının çabuk kurumasını sağlamaları için serpilmesinden kaynaklanan bir husus var. Orada da tabii e, altın ve gümüş oksitlendiğinden dolayı o oksit kağıdı ne yapabiliyor? Kese e, biliyor yani e, yazma eserlerde. Böyle çocuk hani gibi bakıma Hassas ve hızlı. evet ihtimama muhtaçlar. Evet. Hı. Hocam yazma eserler deyince İslam dünyasından biraz Osmanlı'ya e, geçelim <gülüyor> isterseniz. Osmanlı'da yazma eser koleksiyonları çok fazla ve kitaba verilen önemden dolayı kitap ayrı bir sanat haline, kitapla uğraşmak ayrı bir sanat haline geliyor. Kitabın içerisindeki yazıdan süslemesine, ciltlemesine kadar e, çok ince işçilik gerektiren aşamalardan geçiyor. Ve e, usta sanatkarlar ve bunların hepsini e, bir ayrı bir titizlikle yerine getiriyor ve Sonuçta bir sanat eserine dönüşmüş oluyor bir kitap. Ee, Osmanlı'daki kitaplardan bahsedebilir miyiz hocam? Kitaplar üzerindeki sanatlardan. Evet şimdi tabii aslında e, kitap, İslam dünyasında da e, kitap, e, çevresinde belli bir e, sanatları geliştiren, toplayan, yeni orada e, iş sahaları, yeni bir e, efendim sektör diyoruz bugün. Dolayısıyla bunları hani oluşturan bir şey, cisim yani bir eşya, hani bir malzeme yani bir şey. Tabii ki bunda en büyük etken hani Kur'an-ı Kerim bir müslüman matbaanın olmadığı zamanlarda nasıl ulaşacak ya yani nasıl bir Kur'an-ı Kerim'e sahip olacak, okuyacak? Bugün hani ücretsiz dahi dağıtıldığını bildiğimiz bu Kur'an-ı Kerimlerin daha 8. 9. 10. asırda hatta matbaanın ilk şeyinden sonra dahi matbaanın kurulmasından sonra dahi insanların çabuk erişemediği bir kitap yani Kur'an-ı Kerim. E, dolayısıyla e, bunu tabi geliştirmek e, çok müşterisi de çok fazla oluyor. yani buradaki müşteriden bunu bir ticari anlamda e, söylemiyorum. İhtiyaç, Olabilir abi. yani tabi öyle de belki bakılabilir ama bir talep meselesi var yani onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla talep fazla olunca tabi e, hat sanatı da gelişiyor. Zaten bu bütün sanatlar kitap sanatları dediğimiz hat tesip işte minyatür cilt vesaire bunların hepsi gelişimlerini veya varlıklarını Kur'an-ı Kerime şeyler yani hani onun sayesinde bunlar sanatlar en gelişmiştir. En yazmak için de en güzel çaba Tabii alınır. zaten hat sanatının da İslam'ın hani İslam sanatlarına baktığımızda İslam'ın en orijinal sanatının en has yani kendine mahsus sanatının hat sanatı olduğunu, hüsn hat sanatı olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü etrafında örnek alabileceği ve dolayısıyla taklit edebileceği yazısını geliştirebileceği aynı Aynı cinsten aynı tarzda herhangi bir örnek yok çevre medeniyetlerde. Bu tamamen İslam'ın kendi içerisinde hatta atlar tarafından geliştirilen bir e, sanat. Şimdi tabii... E, Mesela İstanbul'da olanlar bilirler. Malum Beyazıt'ta bir sahaflar çarşısı vardır. O sahaflar çarşısında da böyle ilk şeyden gelirken, Kapalı Çarşı'dan gelirken, Kapalı Çarşı'nın Çarşı Kapı kapısından gelirken böyle oradaki kapıdan girdiğinizde köşede mesela kağıtçılar bulunurmuş. Yani işte kitap yazacak olanlar ya da Kur'an-ı Kerim istinsa edecek olanlar ne yapıyor? İşte gidiyor oradan kafi miktarda kaç yaprak gerekiyorsa o miktarda kağıtlarını alıyorlar. İşte diğer taraftan hattatlar var. Hafız Osman, Şeyh Hamdullah, işte Mehmet Esat, Yesari vs. Kazasker gibi. Bunlar da tabii genellikle evlerinde derslerini verdikleri için bunların ders gününde de bu evlerin etrafında o işte diyelim ki hocanın evinin önünde mürekkepçiler, kalemciler, işte e, lik, lika satanlar, e, mührezenler, kağıtçılar oralarda da böyle bir e, sanatçı grubu var. Neden? Talebeler geliyor. Talebeler ihtiyaçlarını onların e, yanında e, Oradan ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Tabii bu arada ciltçiler var çünkü bu yazılan kitapların da bir cilde ihtiyacı var. Dolayısıyla böyle Kur'an-kerim veya kitaplar yazıldığında belli ölçülerde kağıdın belli bir ölçüsü kullanılarak çizim yapılıyor. Sayfaları ve bunlarda mistar denilen ibrişimle hazırlanmış kalıplar var kağıdı üzerine koyduğunuzda parmağınızla bastırarak o satırlar kağıda çıkıyor ve dolayısıyla kağıdınızda bir çizgi olmadan siz oraya işte kitabınızın her bir sayfa üst üste geldiğinde şaşmayacak şekilde sayfanın iki tarafını kullanarak ne yapıyorsunuz? Ee, o şekilde yazılıyor. Ama o tabi yazıldığı zaman boş oluyor. Yani bunun etrafları. İşte onun etrafına cetvel çekme. Cetvel çeken kişiler var. Özellikle bunlara cetvel keş deniyor. Onlar o sayfaların... Işte işte kenarlarını, yazının etrafını çerçeveliyorlar ve böylece cetvellenmiş oluyor. Sonra cüzler var, işte aşır var, hizip var, secde var. Bunların içinde güller var veya sure başları var. Bunun içinde müzehibe ihtiyaç duyuluyor. Tabii herkesin üç e, şeyine göre, gelir e, seviyesine göre, ihtiyaçlarına göre o kalitede bu tezinatlar ne yapılıyor, e, yapılıyor. Yani. İşte bunun serlevası var efendim. E, daha sonra bu işler bittikten sonra mücellide gidiyor. Onlar da. Bu kitabı cilt yola ve sahibi bu şekilde teslim alıyor. Ama tabi iş saraya gelince halk için bu bahsettiklerimiz. Ama Osmanlı Sarayı'na geldiğimiz zaman iş böyle olmuyor. Orada tabii ki Kur'an-ı Kerimler istinsah ediliyor, sultana hediye ediliyor. Bazı hattatlar, sarayın dışından hattatlar kendi sanatlarına güvendiklerinde tabi getirip işte kapı, başına e, kapıcı Son başına yani. e, sultana vermesi için teslim ediyorlar. Onlar da sultana takdim ettiklerinde sultan hani bakıyor, beğeniyor. Orada da belli bir rayiç var. Tavan ve taban e, ücretleri var. O oradaki hangi kategoriye giriyorsa o Kur'an-ı Kerim işte sahibine de onun mukabilinde bir e, hediye, para cinsinden, e, nakit cinsinden bir hediye kendisine hmm. takdim ediliyor yani kitaplar. Ama ki onun dışında bir kitap yazılacaksa işte su mesela e, sadrazamına veya müsahibine, müsahip başına e, Sultan diyor ki ben işte şöyle bir kitap e, yazdırmak istiyorum. Kime yazdırsak e, kim bunu yapabilir? şeklinde. Bu sefer çevreden kişiler aranıyor veya sadrazamın vesairenin tanıdığı bir kişi varsa hemen o fırsat bilinerek sultana takdim ediliyor. İşte sultan da ona şöyle şöyle bir kitap bana hani yazasınız şeklinde emir veriyor. Yani o sultan o emri vermeden hani böyle bir kitabın yazımına başlanılmıyor. Mesela burada en bariz bir şey, enteresan bir hadise var. İşte Süleymaniye Camii inşaatına başlanıyor. Kanuni Sultan Süleyman da o esnada camiye hem ulufeli ulufesiz denilen yani hem saraydaki hattatlara hem de dışarıdaki hattatlara 35 tane Kur'an-ı Kerim siparişi veriliyor, veriyor. Çeşitli yani verilmesini istiyor daha doğrusu, emir veriyor. Ee, çeşitli ebatlarda 35 tane Kur'an-ı Kerim çeşitli e, ebatlarda hattatlar e, tarafından istinsah ediliyor. Bunlar işte gene saraydaki sanatçılar tarafından az önce söylediğimiz şekilde cetvelliğinin tabii saray işi olduğu için bunlar bayağı epey bir e, kaliteli kaliteli eserler oluyorlar. Gene saraydaki mücellitler tarafından e, ciltleniyorlar. E, dolayısıyla e, cami açıldığında cami hani ibadete açıldığı esnada bu Kur'an-ı Kerim'ler de rahlelerde e, kendi yerlerini alıyor. Ama bu tabii e, sadece kanuniye mahsus bir şey değil. Yani gelenekte bu var. Hani bir kim e, bir cami inşa ettiriyorsa onun bir vakfiyesi oluyor biliyorsunuz. Evet. O vakfiyede de işte ne kadar e, yazıldı, ne kadar e, Kur'an-ı Kerim konuldu. Kur'an-ı Kerim'lerin konulacağı, Kur'an-ı Kerim'lerin ebatları. Kimisi 30 adet cüz diyor. işte en ı Şerifler var. O dönemde bu Kur'an-ı Kerim insanlarda çok fazla elde edemedikleri için bu sefer en ı Şerif denilen kısa sureler yani kısa surelerin yazıldığı, daha ucuza, ucuz maliyetli eserler meydana getiriliyor. Bunlar da hani bir Kur'an-ı Kerim kadar o dönemde rahbet çünkü daha ucuza elde etme imkanı olduğu için. Dolayısıyla orada bunlar da yazılıyor. Ama 2. Beyazıt'ın, 2. şeydeki Beyazıt Camii inşa edildi zaman bu sefer Hattatlar tarafından ya da çeşitli kişiler tarafından oraya Kur'an-ı Kerimler hediye getiriliyor. Yani Osmanlı'da hani bu e, ibadetlerin, e, bu hayırların e, yapılması çok e, yönlü ve çok e, farklı kesimler tarafından gerçekleştiriliyor. Hocam Osmanlı'da kitap yazma faaliyetlerine yakından bakmış olduk bir kitabın oluşmasında birçok kişinin emeğinin olduğunu gördük. Her safhanın da ayrı bir çabayı gerektirdiğini, ayrı bir sanat haline geldiğini gördük. Söylediğiniz üzere bir kitabın etrafında da çok geniş bir sektör oluşuyor. Birçok kişiye iş sahibi oluyor bu konuda. Bu yüzden de matbaanın gelmesi biraz hepsini de etkilemiş oldu. Büyük bir kırılma noktası da oluşturdu aynı zamanda. Bir bakıma biraz gecikmiş bir şekilde de Osmanlı'ya gelmiş oldu. Matbaanın gelmesiyle neler Değişti biraz, bunlardan bahsedelim mi? E, tabii memnuniyetle bahsedelim ya. Aslında bu yanlış kanı Avrupalılar tarafından bu sürekli Osmanlı'nın geri kaldığı işte efendim matbaayı geç olarak açtıkları, kurdukları vesaire şeklinde ama bunun aslında arka planında daha farklı bir durum söz konusu. Çünkü İstanbul'da özellikle Pera denilen Galata'da daha Fatih döneminde, II. Beyazıt döneminde matbaalar var. Yani orada Gayrimüslimler kendi dinlerini çünkü sultandan izin alıyorlar onlar matbaa kuracağız diye onlara izin veriliyor. Onlar kendi dini kitaplarını vesairelere basıyorlar orada. Ama e, Osmanlı e, döneminde ise, şimdi burada az önce bahsettiğimiz o kadar geniş bir sektör var ki, bu işten o kadar çok ekmek yiyen aileler var ki, yani bunların hani sayısı ve sürekli de bir üretim söz konusu, sürekli bir talep var, üretim var. Matbaa geldiğinde bunca insanın, ee, ekmeğinden olacağı düşüncesiyle mümkün mertebe geciktirilmiş. Yani matbaanın Osmanlı'da kurulması ama bir taraftan baktığınızda günümüzde de o kadar çok el yazması kitap bu süreçte üretilmiş ki bildiğiniz gibi sadece İstanbul'daki zengin el yazma koleksiyonlarından bahsetmiyorum. Yani kütüphane bazında Topkapı Sarayı, işte Süleymaniye Kütüphanesi vesaire yani özel koleksiyonlar. Bunların haricinde bir de bunların yurt dışına çıkışları da söz konusu. Yani kimisi legal yollardan, kimisi illegal yollardan. Ve Osmanlı'nın geniş coğrafyasında da üretildiği için e, gerçekten biz biraz da bu matbaanın geç gelmesine borçluyuz bu geniş yazma koleksiyonlarının oluşumunda. E, matbaa kuruluyor. E, öncelikle zaten Yalava'da, bugünkü Yalava'da orada bir e, kağıt fabrikası imalathanesi kuruluyor. E, çünkü bu matbaaya kağıtlar e, yetişsin diye, üretilsin diye. Fakat uzun ömürlük olmuyor yani bu matbaa. Sonra e, matbaada e, basılacak kitaplar ulema arasında e, problem oluyor. Bildiğiniz gibi en geç basılan e, kitap e, Kur'an-ı Kerim'dir e, o tür, şeyde, Osmanlı Devleti'nde. E, çünkü orada e, mürekkepteki kimyasalların dinen caiz olup olamayacağı meseleleri tartışılmıştır. Yani bunun arka planında da yine farklı böyle bir takım ihtiyaç. Laflar ve çözülemeyen e, problemler e, var maalesef. Dolayısıyla hatta ilk aharlı kağıda basılmıştır. 500 adet Sultan Abdülhamit zamanında e, basılmıştır. Ve bütün kitapların daha sonra matbaalar geniş ama kitapların her birisinin basımı izne tabi olmuştur. E, izni alamayan, basım izni alamayan e, kitaplar basılamamıştır vesaire ve e, kağıt üretimi esas itibariyle Batılılar tarafından Osmanlı'da sürekli olarak provoke edilir, edilmiştir. Ne zaman ki Osmanlı bir kağıt fabrikası e, kurmaya başlasa Batı'dan gelen ithal, ithalatçı firmalar diyelim günümüz tabiriyle e, fiyatları indiriyorlar. Bu sefer yerli kağıt maliyeti pahalı olduğu için bu sefer ithal kağıtlar fiyat kırıyorlar. Haydi o fabrikalar kapanmak durumunda kalıyor. E, tekrar e, bu sefer e, yabancı gene ithal kağıtlar fiyat arttırıyorlar. Böyle bir e, döngü içerisinde Türkiye'de kağıt üretiminin gecikmesinin de e, sebepleri e, bunlar diyebiliriz. Hocam matbaadan sonra bir de günümüze geldiğimiz zaman kitapların niteliği iyice değişiyor. Artık dijital kitaplardan bahsediyoruz. Bir maddi varlığı olmayan dijital ortamlarda yer alan kitaplar. E, tabii bizim gibi kitapla kitaba dokunarak kitabın sayfaları kokusu kokusunu kokusu. alarak yetişmiş nesiller için e, basılı kitabın yeri her zaman ayrı. Tabii. E, bugün bugün için kitaplar konusunda neler söylemek istersiniz? E, şahsen ben tabii e, basılı matbaa dönemine yetişmiş yani oradan e, o gelenekten gelen birisi olduğum için e, bir defa e, işte tabletten kitap okuduğum zaman ee, kitaba konsantre olamıyorum. Evet okuyorum, anlıyorum, <gülüyor> ediyorum. Fakat ben o kitaba asla ve katla konsantre olamıyorum. Hatta hatta e, makaleler geliyor işte hakemlik için vesaire için veya kitaplar geliyor aynı şekilde hakemlik için. Ben onların çıktısını alıyorum. Yani o şekilde okuyorum. Üzerini de çizmemiz lazım. Yani çizmek değil yani o, o, okuduğum zaman onun sanki içine girmiş gibi oluyorum. Ama bugün maalesef yani sadece kitaplar dijitalleşmedi ki sanat eserleri de dijitalleşti. Yani bugün bakıyorsunuz mesela işte hat sanatından diyelim. Şimdi tabii elektronik ortamda eserler, istifler yapılıyor, eserler meydana geliyor ve bunlar hani kenarlarının teslipleri falan da var. Bakıyorsunuz aa ne kadar güzel diyorsunuz ama eserin kendi yok. E, kitap da öyle. Yani geçenlerde mesela bir dijital fotoğraflardan yapılmış olan bir eseri gene bir bu dijital şeylerin firmaların, kurucu firmaların, yabancı firmaların birisi yanılmıyorsam 69 milyon dolara mı vesaire öyle bir fiyata satın almış. Yani ya da bin artık şu an yanlış söyleyebilirim ama çok yüksek bir fiyata dijital yani kendisi olmayan bir sanat eseri açık arttırmada öyle bir 100 dolardan başlamış e, satışı o kadara kadar ne yapmış çıkmış. Halbuki bizim kültürümüzde hocam <gülüyor> bunu yapan usta kör oldu diye bir e, hani o ince işçiliği hassasiyeti yansıtan tabirler vardı. Kör oldu diye değil de şey hamdullah Kur'an'ın arkasına yazıyor bunu yazarken diyor bunun diyor işte yaşlılıktan diyor başı titriyordu diyor eli şöyleydi böyle diyor o halde yazdı bu Kur'an'ı diye yani kendi... E, halini e, arkasına e, nakletmiş ama e, bugün yani bugün dijital kitap evet şu hele özellikle şu salgın sürecinde hepimiz tabii ki bu online kütüphanelerden işte e, bu e, matbu kitapların pdf'lerinden çok istifade ettik. Bu tabii kaçınılmaz. Yani bunun faydasını da mutlaka söylememiz lazım. Ama şöyle bir e, gerçek ki hani zaman sana uymazsa sen zamanı uyacaksın. E, biz de herhalde bunlara alışacağız e, diye şahsen düşünüyorum yani ama e, halen daha mesela önceden elle yazardık ödevlerimizi şimdi tamamen biz nasıl ki şu an bilgisayar ekranında ödevlerimizi biz de kitaplarımızı bilgisayar ekranda yazıyoruz. üzerine çizmiyoruz. Onu oradan siliyoruz. Tekrar en yazıyoruz. Hatta sayfaya geri döndüğümüzde beğenmiyorsak onu tekrar siliyoruz. Yani tekrar oraya yeni cümlemizi ekliyoruz. E, bu, halbuki önceden bunlar çok mümkün şeyler değildi. E, bizler de bu e, çarkın hani içerisinde en iyisini yapma Çalışarak hayatımızı sürdüreceğiz herhalde. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler güzel sohbetiniz için. Estağfurullah ben davet ettiğiniz için çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuşuzdur izleyicilere. Umarım genç nesile, genç arkadaşlara faydalı olmuşuzdur. Yani özellikle geçmişi okurken, geçmişle ilgilenirken, geçmişte yaşanmış herhangi bir hadiseye günümüz gözüyle bakmayalım. Yani biz üniversitedeyken ilk öğrendiğimiz şey olayları dönemi içerisinde değerlendirmekti. İşte tenkit etmek vesaireydi. Ama biz günümüzden geçmişte yapılanları işte tenkit etmekte bunu ilim babında söylüyorum. Yani işte eserler vesaire. Onların o dönemki şartlarda kandil ışıklarında, mum ışığında efendim işte az önce söylediğimiz gibi insan Onların eli titreyince oraya dökülmüş bir mürekkep vesaire bir şey veya kağıdın yırtılması yani bir takım görünmez kazaların da meydana gelebileceğini ama bunların da çok fazla düzeltilemediği bir dönemler olduğunu vesaire mutlaka hatırlamamız gerekir diye düşünüyorum. Evet her dönemi kendi şartlarıyla anlamak evet. e e aslında değerini de bu şekilde kavruyoruz bu tabii, kadar çabanın. Tabii, tabii tabii tabii tabii böyle oluyor çok teşekkür ediyorum sağ olun. Siz de sağ olun hocam. İlim ve hikmetin, kültür ve marifetin taşıyıcısı olan kitapları konuştuk bu akşam. El emeği, göz nuruyla vücut bulan kitaplarda işlenen sanatlara ve kitabın insan üzerindeki vazgeçilmez konumuna temas ettik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.